Günaydın. İlk haber, adaların ulaşım sorununu ele alan bir kampanyayı konu alacak. Ulaşım hakkımızı istiyoruz diyerek başlattığı kampanyası için Nihan Ulaş gerekçelerini şöyle anlatıyor. Adalarımız İstanbul'un sözde göz ama gözümüzün içine baka baka adalılara üvey evlat, sürgün ya da milyoner muamelesi yapılıyor. Adalarda yaşayanlar olarak yıllardır en pahalı ulaşım ücretlerine maruz bırakılıyoruz.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 Bu cezayı çekmeyeceğiz, kaçmayacağız, gitmeyeceğiz. Adalar bizim yurdumuz, vapurlar bizim evimiz. Biz tatilde değiliz, adada yaşıyoruz. Yaz, kış, gece, gündüz sürekli ve adil ulaşım hakkımızı istiyoruz. Tarifeler hazırlanırken adalılara danışılsın istiyoruz. Uzun sefer aralıkları son bulsun. Şehir hatlarının Bostancı ve Kadıköy seferleri geçmişte olduğu gibi arttırılsın. Tüm diğer İstanbullularla aynı ücret tarifeleri, aynı abonman kartlarını, aynı indirimleri istiyoruz. Kabataş, Bostancı, Kadıköy, Kartal tüm araçlarda tüm İstanbullular ve adalar için indirim ve abonman kartlarının yani Akbil İstanbul Kart geçerli olmasını istiyoruz. Birkaç yıl önce sahip olduğumuz kayıt ve benzeri olmadan adalar arasında ücretsiz ulaşım hakkını yeniden istiyoruz. Gece mahpusluğumuz bitsin. Gece 24'ten sonra da vapurları istiyoruz. Yaz kış can güvenliği içinde yolculuk etmek istiyoruz. Motor ve vapurlarda can güvenliğine yönelik tüm önlemler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 Günün birinci haberinde muhatabını YÖK olarak belirleyen İzmir'den Didem Öztürk, özel yetenek sınavlarına ilişkin bir kampanya başlatmış ve kendisi başlattığı kampanyası için şunları söylüyor. YÖK'ün 2014 LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra aldığı karar doğrultusunda 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümünün özel yetenek sınavının tarihleri resmi olarak açıklanmış olmasına karşın kurumun Özel yetenek sınavı yerine 2014 DYS sonuçlarıyla öğrenci alacağı duyurulmuş. Yapılacak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler bu yaptırım nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümünde öğrenim görme haklarını kaybetmişlerdir. Bu mağduriyet karşısında yapılması gereken bu yaptırımın ortadan kaldırılmasıdır. Bu tür yaptırımlar sonucunda istedikleri bölümde öğrenim görme hakkı ellerinden alınan tüm yök mağdurları ve destek olmak isteyen herkesi yasal yollarla haklarını aramaya çağırıyoruz diyor kendisi ve bunun tam tersi bir kampanya da hatırlıyorum ama ben doğrusu yani özel yetenek sınavları kaldırılsın diyen bir kampanya da vardı. Bakalım YÖK bu konuda ne yapacak? Hangi grubu dinleyecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi de günün diğer haberinin için Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ta kaldırım ihlallerinin sona ermesini istiyorum diyor. Nigar Ulusal ve şöyle devam etmiş kampanyasında bu çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ımızın imdat çığlıklarını ben duyabiliyorum. Müthiş bir deformasyon ve plansızlık örneğinin sergilenmesine son verilmesi talebindeyim. Bu sorunumuzu çözmede yardımcı olacak. Her birevi kuruluş için çok değerlidir diyor kendisi. Üstelik Change.org kampanyacılar toplantısına da geldi ve burada hem kampanyasını tanıttı hem de bütün üyelerden ve özellikle Beşiktaşlar'dan kampanyasına Destek beklediğine söyledi kaldırım işgallerinin sona ermesi için. Ve bir sonraki haber Aydın'dan Aydın Hayvan Dostları Derneği tarafından barınaklarının eski çalışanını geri istedikleri için başlattıkları kampanyalarını kendilerine şöyle açıklamışlar. Bir barınak çalışanı düşünün sürgün yememiş kendi isteğiyle gelmiş yıllardır kendi isteğiyle gece gündüz oradaki canlar için çalışan mesai saatlerinde dışında bile barınakta kalan hasta bir can olduğunda başından ayrılmayan. Bir barınak çalışanı düşünün ki mesaisinin tamamını barınağı temizleyerek barınaktaki canların temizliğini hatta bitini, piresini elleriyle ayıklayan bir görevli. Böyle bir görevli yoktur değil mi? İşte Türkiye'de birçok barınakta böyle insanlar var, Aydın Barınağımızda da böyle birisi var. Bu kişi görevini o kadar güzel, o kadar canı gönülden isteyerek yapardı ki canlar için yaptığı bu güzel işten dolayı barınaktan alınarak Efeler Belediyesi tarafından mezarlık işlerine verildi. Ülkemizdeki genelde düzen bu. İşini düzgün yapan sürgün, yapmayan ise baş tacı olan bir düzen bu. Konu Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Özlem Çerçeoğlu'na aktarıldığında hemen gerekli çalışmaları yapılacağını aktarmışsa da Efeler Belediyesi tarafından barınak çalışanı Zafer Karakaya'nın barınağa tekrar alınması engellenmiş bir de yetmiyormuş gibi mezarlık işlerine adeta sürgün yemiştir. Efeler Belediyesi'nden resmi olmayan açıklama ise aynen şöyledir. Birkaç yıla bir barınak yaptıracağız bize gerek. Buradan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na bunca zamandır Aydın'da sokak canları için can olan Sayın Başkanımıza sesleniyoruz. Zafer Karakaya barınağımıza geri getirilsin. Barınak gönülleri barınak çalışanına bu kampanyada sahip çıkıyor. Bir diğer haber için Aydın'dan bu sefer Eskişehir'e geçiyoruz. Tuğçe Koyuncuoğlu başlatmış bu kampanyayı. Karapınar Anadolu Öğretmen Lisesi İmam Hatip Lisesi olmasın diyerek başlattığı kampanyası için ayrıca. Karapınar Anadolu Öğretmen Lisesi İmam Hatip Lisesi yapmak isteniyor. Karapınar'ın en başarılı lisesi olan okulumuza reva görülen bu durum çocuklarımıza ceza olarak yansıyacaktır. Okulumuza sahip çıkalım diyor. Kendisi Tuğçe bu konuda Change.org sitesinde son zamanlarda İmam Hatip'e dönüştürülen pek çok okul için itiraz sesleri yükselmeye devam ediyor. Günün son haberi için ülkeden çıkıp Avrupa'ya gidiyoruz. Yurtdışı Seçmen Güç Birliği platformu olarak başlattıkları kampanyalarında oylarımız güvenli bir şekilde Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu Yurtdışı Seçim Kurulu'na ulaşacak mı diye sormuşlar. Kampanyaları için şöyle detaylar veriyorlar. İtiraz hakkımızı bu kampanyayla başlatalım. Gurbetçi oyları hava yolu ile Türkiye'ye gönderecekmiş. Bu ne demek? Havada neler olacak? İşte bu sebepten oylarımızın akıbiyeti ile ilgili şüphe içindeyiz. 298 sayılı kanunun 20A maddesi 11. fıkrası ile bu görev yurt dışı ilçe seçim kuruluna verilmiş. Yurt dışındaki oylarımızın sayım ve dökümü Türkiye'de Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu nezaretinde kurulacak olan sandık kurulları tarafından yapılacak. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetimi altında açık olarak sayılacak ve tutanak altına alınacak. Bu sayım yurt dışında gerçekleşmeli. Niçin biz gurbetçiler Türkiye'deki vatandaşlar gibi bireysel hakkımızı kullanamıyoruz? Oylarımızın sayımı ve dökümü sandık kurulları tarafından Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun gözetimi ve denetimi altında burada Oy kullandığımız yerde yapılsın diyor. Bakalım Yüksek Seçim Kurulu bu isteği nasıl karşılayacak? Zira içinde güçlü bir mantık var belgelenmesi açısından. Değişim rüzgarları sizi bu yaz sıcağında serinletmeye devam etsin. Siz de kendi değişim rüzgarınızla serinleyip huzura erebilirsiniz. Esen kalın.